Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve nauzu billahi min, venes ve min şururi enfusina ve seyyiati amalini Men yehdillellahu fela mudillele ve men yudlil fela ha ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerikele ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulühü Ema bat fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayrül hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri mühtesatuhâ ve kullu mühtesetin bid'a ve kullu bid'aten dalâle ve kullu dalâletin fî'nâr. riyâzüs şerhinde hayır işlerine koşmak ve hayra yönelmiş kimseleri yöneldikleri bu hayır işte tereddüt etmeden ciddiyetle sarılmaya teşvik babundayız. İmam Nevevi rahimehullah bu konuyla ilgili iki tane ayet zikrediyor. Bakara 147. ayetinde meale, siz hayır işlerine yarışın buyrulur Ve Ali İmran 133'te, Rabbinizin bağışına ve takva sahipler için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun buyruluyor. Bu ayetlerde, yani bu bölümde hayırlı işlere koşmak ve onda yarışmak ve insan bir şeye niyetlenmişse o hayırlı bir iş ise... Niyet ettiği iş hayırlı ise onu yapmalı ve bu konuda tereddüt etmemesi gerektiğine dair. Birincisinde acele davranmak ve koşmak gevşekliğin ve tembelliğin zıttıdır. Gevşeklik ve tembellik yapan nice insan nice hayırdan mahrum kalmışlardır. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam güçlü mümin güçsüz müminlerden daha hayırlıdır ve Allah katına daha sevimlidir. Sana faydalı olacak şeyleri elde etmeye gayret göster, Allah'tan yardım iste ve acizlik gösterme buyurmuştur. Bunu müslim rivayetidir. eder. İnsan bazen bir ameli yapmakta, gevşeklik gösterdiğinde ölüm, hastalık ya da o hayrı kapsın kapanmasından dolayı onu yapamaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden biri hacca niyetlendiğinde acele etsin. Çünkü belki hastalanır, belki bineği kaybolur. Belki bir ihtiyacı duar da parasını başka şeye harcar. Bunu da i̇bn Mace, Ahmet bin Hamber benzerine Ebu Davud rivayet etmiş, Şeyh Hasan olduğunu söylemiştir. Hayır işi yapmasını engelleyecek durumlar çıkma ihtimali olduğunda kişi bunda acele etmeli, gevşeklik göstermemelidir. Neve-i Rahimullah daha sonra Allah Azze ve Celle'nin Rabbinizin başına koşun ayetini zikretmiştir. Hadiste geçen istibak, ya, bu da aynı kökten gelmekte, sibaktan yani yarışmaktan e, daha vurguludur. Çünkü istibak insanın yarışta önde olmasını, hayırlarda önde olan kişilerden olmasını teşvik etmektedir. Bunlardan biri namazla ilk safta olmaya yarışmaktır. Zira Allah Resulü aleyhissalatü vesselam erkeklerin en hayırlı safları birincisi, en şerli safları sonuncusu. Kadınların en hayırlı safları sonuncusu, en şerleri safları birincisidir buyurmuştur. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitte geri durup ön saflara geçmeyen kimseleri görünce, bir takım kimseler geride kala kala Allah onları geride bırakır buyurmuştur. Bunu da Müslim rivayet eder. Öyleyse fırsatları değerlendirmek gerekir ve hayırlar da öne geçmelidir. Allah Azze ve Celle, Rabbinizin bağışına ve takva sahipler için hazırlanmış olup, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar buyurmuştur. Bu ayette Allah Azze ve Celle kendisinin bağışına ve cennetine koşulmasını emretmiştir. Allah Azze ve Celle'nin bağışına koşmak, insanın acele davranarak günahlarının bağışlanmasını sağlayacak ameller işlemesidir. Mesela, Estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim sözü. Allahum ma'firli, Allah'ım beni bağışla. Allahum inni esta'firuk, yani Allahım senden beni bağışlamanı diliyorum gibi sözlerle bağışlanma dilemesi bunlardan biridir. Küçük günahların silinmesine vesile olan abdest, beş vakit namaz, Cuma namazları, Ramazan ayı orucu ve benzer ibadetlere koşmakta da bu ayetin kapsamına girer. Zira insan güzelce abdest alıp, şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. O tekdir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Rasulü'dür. Allah'ım beni tevbekarlardan ve arınanlardan eyle derse ona girmesi için 8 cennet kapısı birden açılır ve o da dilediğinden girer. Bunu Tirmizi rivayet etmiştir, benzerini Müslim rivayet eder. Ayrıca abdest alınca günahları her bir ağızasından abdest suyunun son damlasıyla birlikte dökülüp gider. Bağışlanma vesilelerinin diğerleri... Şunlardır ki, insan bunlarda da gayretli olmalıdır. Büyük günahlardan kaçınılmışsa, beş vakit namaz aralarda işlenen küçük günahları, cuma namazları iki cuma arasındaki büyük günahları, ramazan da diğer Ramazanlar arasında işlenen küçük günahları siler. Bu da Müslüm'ün rivadetli bir hadiste geçiyor. Ayette ifade edilen ikinci husus, yani genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşmaya gelince, bu da dinin emirlerini yerine getirmekle olur. Yani insan... Cennete layık ameller yaparak cennete koşmalıdır. Cennete girmeye sebep tek amel salih ameldir. Bu yüzden salih amelde yarışmalı, aceleye davranmalıdır. Yani salih amelden kasıt malumunuz, o amelin sadece Allah Azze ve Celle'nin veçidilenerek Allah rızası için yapılması, başka bir gayenin girmemesi, Allah Azze ve Celle'ye yönlendirilmesi, yani şirkten, riyadan korunması... İkinci olarak da o amelin doğru olmasıdır, sünnete uygun olmasıdır. Ee, zira meşru olmayan bir ameli kişi ne kadar ihlaslı, Allah Azze ve Celle hadis olarak yaparsa yapsın, bu Allah'ın indinde makbul değildir. Çünkü onu Allah meşru kılmamıştır. Ee, Rasulü meşru kılmamıştır. Rasul diliyle meşru kılmamıştır. Yine e, batıl olur bu amel. Meşru bir ameli de Allah Azze ve Celle'nin rızası gözetilmedi veya Allah Azze ve Celle'nin rızasıyla beraber başka bir gaye de karışarak riyada, şirk de karışarak yapılmışsa yine Allah Azze ve Celle bunu da kabul etmeyeceğini Kutsu Hadis'te bildiriyor. Allah Teala cennetin genişliğinin gökler ve yer kadar olduğunu açıklamıştır. Bu onun çok büyük ve geniş olduğunu, büyüklüğünü Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini göstermektedir. Öyleyse siz cennete ulaştıracak salih amelleri işlemek suretiyle cennete koşun. Burada tabii şurasının altını çizmek lazım. Yani e, genişliği göklerle yer kadar olan şimdi yerden denince insanların aklına bu kafir bilim adamlarının, astronomların, fizikçilerin işte dünya tasavvuru geliyor hemen insanların aklına. Yani yuvarlak bir dünya, uzay boşluğunda bir dünya gibi. E, bilakis burada bizim düşünmemiz gereken şey yeryüzünün çok büyük olduğu. Çünkü Allah Azze ve Celle daha önce izah ettiğimiz gibi yerle gök bitişikti de biz onların arasını ayırdık diyor. Ve güneş, ay, yıldızların hepsi dünya semasında. Allah Azze ve Celle semayı zikredince, semaları zikredince bir o kadar da yeri zikrediyor. Yani misli kadar da yeri yarattık diye bildiriyor. Yani yeryüzü de semalar kadar büyüktür. Yani bunlar birbiriyle eşittir büyüklük bakımından. Dolayısıyla bizim genişliği göklerle yer kadar olan dediğimiz zaman sadece işte dünya sema, yani bu bize tasavvur ettirilen bu yuvarlak dünyanın göğü ve yeri gelmesine aklımıza. Bilakis Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde anlattığı yeryüzü ve semalar gelmeli. Allah Teala daha sonra cennetin takva sahipleri için hazırlandığını ifade buyurmuştur. Yani onlar için hazır hale getirilmiştir. Tabii onu hazırlayan kutsaliste bildirildiği gibi Allah Azze ve Celle'dir. Salih kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin hayalinden bile geçmeyen nimetleri hazırladım. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Peki takva sahipleri kimlerdir? Allah Azze ve Celle bunu da Alimran 134 ila 136. ayetleri arasında mealen şöyle anlatıyor. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da iyilik yapanları, muhsinleri sever, ihsan edenleri sever. Yine onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde, günah işlediklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim başlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı, Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacaklar cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. O takla sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Takva ehli bu kimselerdir. Yani mallarını ortaya koyarlar, harcarlar. Hem bollukta, yani maddi durumlarının elverişliği, parası bol, moral yerinde ve sevinçliyken, hem de darlıkta, yani maddi manevi sıkıntıda de harcarlar. Allah Azze ve Celle burada ne kadar infak ettiklerini belirtmemiştir. Ancak bu birçok ayette açıklanmıştır. Mesela bir ayette yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. İhtiyaç fazlasını de. Bakara suresi 219. ayet. Yani zaruri ihtiyaçlarınızı ve diğer normal ihtiyaçlarınızı gördükten sonra artandan infak ediniz. Furkan 67. ayetinde Rahman'ın kulları, Harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar buyurmuştur. Yani israf da yapmadan, cimrilik de etmeden orta yolu tutarak infak ederler. Yani yine ihtiyaçlarından artanı infak ederler. Ayetin devamında öfkelerini yutarlar buyurulmuştur. Yani kızlıklarında ve hiddetlendiklerinde öfkelerini yutar, kendilerini tutarak öfkelerinin gereğini yapmazlar. Öfkeyi yutmak nefse en ağır gelen işlerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, asıl güçlü güreşte insanların sırtını yerine getiren değildir. Asıl güçlü kızdığında kendine hakim olandır buyurmuştur. Bunu Bukhari ve Müslim rivad edeler. Yani asıl güçlü pehlivan güreşli insanları yenen kimse değildir. Bilakis öfkelendiğinde kendine hakim olandır. Çünkü öfkelenince insanın nefsi kalyana gelir, damarları şişer, gözleri kızarır ve intikam almak ister. İşte bu öfkesini yutar ve sakinleşirse bu onu cennete götüren sebeplerden biri olur. Bil ki öfke şeytanın insanın kalbine attığı bir ateştir. Attığında insanı sarsar. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize onu söndürecek şeyleri öğretmiştir. Bunlardan biri şeytandan Allah'a sığınmaktır. İnsan öfkenin kendisine garebe çalacağını hisseder hissetmez ''Eûzu racim demelidir. Bir yolu da ayaktaysa oturması, oturuyorsa yatması, kısaca kendini yukarıdan aşağıya yaklaştırmasıdır. Çünkü e, burada hikmet Allahu Alem, insanın ayakta olması kibire en yakın, öfkeden kabarıp kibire en yakın olduğu yerdir. Ayaktaysa oturması biraz tevazuya yaklaştırır. Oturuyorsa yatması, yani yere iyice yaklaşması, böyle yorumlayanlar var. Öfkeyi yenen diğer bir husus da abdesttir. Dört uzvunu yani ellerini, yüzünü, başını ve ayaklarını yıkamasıdır. Kişi öfke hisseder hissetmez Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye buyurduğu bu usları yapmalı ki öfkesi gitsin. Öfkelendim de hanımımı üç talakla boşadım diyen nice insan vardır. Kişi bazen öfkesinden çocuklarını hasara yol açacak, yol açacak şiddetle döver. Öfkesinden bazen kapkacakları kırar, elbiselerini yırtar ve buna benzer hareketlerde bulunur. Bu yüzden Allah... Öfkelerini yutarlar diyerek onları övmüştür. Çünkü onlar şiddetli öfkanlarında kendilerini zapt ederler. İnsanları affederler. Yani kendilerine kötülük yapan insanları affederler. Kim affedip ıslah ederse sevabı Allah'tandır. Allah burada affı mutlak olarak zikretmiştir. Ancak bir ayette, Şura 40. ayetinde, ''Her kim affeder ve ıslah ederse onun sevabı Allah üzerinedir.'' buyruluyor. Affın ancak ıslah ettiğinde, karşıdakinin düzelttiğinde hayırlı olacağını beyan etmiştir. O yüzden kötülüğü, azgınlığı ve taşkınlığı ile bilinen bir kimse size kötülük yaptığında onu affetmemeniz ve hakkınızı almanız daha iyidir. Çünkü onu affettiğinizde şerri artar. Fakat birisi size karşı küçük bir hata işlese, basit biçimde hakkınıza geçse ve bu ondan nadiren vuku bulan bir şey olsa bu durumda en iyisi onu affetmektir. Günümüzde sıkça rastlanan trafik kazaları bu türdendir. Bazı insanlar acıla karar vererek kazaya sebebiyet vereni affediyorlar. Bu doğru değildir. Doğrusu düşünmeniz, analiz etmenizdir. Eğer bu şoför Allah'ın kullarını düşünmeyen, kurallara uymayan edepsiz ve serseri biri ise ona merhamet etmeyin. Bilakis hakkınızı eksiksiz alın. Fakat yavaş sürmesi, Allah'tan korkması, insanlara eziyetten uzak durması ve kurallara uymasıyla tanınan biri ise, ancak kazayı dikkatsizlikten yapmışsa onu affetmek daha iyidir. Zira Allah Teala, her kim affeder ve ıslah ederse onun sevabı Allah üzerinedir buyurmuştur. Şu halde affederken bu affın ıslaha sebep olup olmayacağını göz önünde bulundurarak affetmeli ya da affetmemeliyiz. Allah Teala, Ali İmran 133-134'te yine,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 Bu, her müminin hedefi ve arzusudur. Nitekim, Ali İmran 31. ayetinde, ''De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana ittiba ki Allah da sizi sevsin.'' buyurmuş. ''Bana uyun ki iddianızda doğru olasınız.'' dememiştir. Evet, bunun yerine, ''Ki Allah da sizi sevsin.'' ifadesini kullanmıştır. Yani, eğer Allah'ı seviyorsanız, Resul'e ittiba ki, Allah da sizi sevsin. Yani, sözünüz doğru çıksın ifadesinin değil de Allah da yani Allah kendisinin kulunu sevmesini Rasulüne ittiba etmeye bağlamıştır çünkü şereflerin en üstünü Allah'ın kulunu sevmesidir Allah Teala'dan beni ve sizi sevdiği kullarından elemesini niyaz ederim. Allah iyilik yapanları Muhsinleri sever sözündeki iyilik yapanlardan Muhsinlerden kasıt Allah'a ibadetlerini iyi yapanlar ve insanlara iyilik edenlerdir Allah'a ibadetlerini iyi yapanlar anlamını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril Aleyhisselatü kendisine ihsanı sorduğunda verdiği Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir cevabıyla açıklamıştır. Yani ihsan, iyilik nedir? İhsan nedir diye sorduğunda Cibril Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle açıklıyor. Demek ki en önemlisi Allah'a onu görüyormuş gibi kulak etmek. Yani muhsinlerden olmanın bir kanadı bu. Yani Allah Teala uyanık kalple ona kavuşmayı arzulayarak ve onu adeta görüyormuş gibi ibadet etme halinde. Muhsinler sever. Bunu yapamıyorsan Allah'ın seni gördüğünü bil ve ona korku ve büyük bir saygıyla ibadet et. Demek ki ihsanın ilk mertebesi Allah'a severek arzuyla ve iştiyakla ibadet etmek ikinci mertebesiz de Korkarak, çekinerek ve saygıyla ibadet etmektir. Zaten bir şeyin ibadet olması bu iki şartın yerine gelmesine bağlıdır. Sevgiyle ve korkarak, tazimle ibadet edilmesidir. Yani bu iki kanat bir araya gelmedi mi o ibadet ibadet olmaz. Kullara iyilik ise, kullara ihsan ise onlarla en güzel şekilde konuşmanız, onlarla en güzel şekilde muamele etmeniz, onlara fedakarlıklarınızda ve zararları engellemenizde en güzel şekilde davranmanızdır. Evet, konuşmanızı bile en güzel şekilde yapmalısınız. Zira allah Teala şöyle buyuruyor. Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selamlayın. Yahut aynıyla, misliyle karşılık verin. Nisa 86. ayet. Yani daha iyi selamla karşılık vermediğinizde en azından aynısıyla mukabelede bulunun. Bunun için alimler şöyle demişlerdir. İlk selam veren Selamın aleyküm demişse, siz en az aleyküm selam demelisiniz. Buna ve berekatuhu eklerseniz, daha iyi yapmış olursunuz. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daha güzeliyle buyurmuştur çünkü allah Teala. Önce daha güzeliyle deyip, sonra yahut aynı ile karşılık verin buyurmuştur. Yine birisi açık ve net bir sesle selam verdiyse, kişi ona en az o kadar açık ve net bir sesle karşılık vermelidir. Çoğu insanlar veya en azından bir kısmı kendilerine selam verdiğinizde dillerinin ucuyla karşılık verirler. Neredeyse seslerini duyamazsınız. Bu yanlıştır çünkü siz onlara böyle selam vermediniz. Siz onlara açık bir sese selam vermişken onlar size dillerinin ucuyla mukabel ediyorlar. Bu Allah'ın bu emrine aykırıdır. Çünkü misliyle karşılık verin. Ses tonu olarak da böyledir. İnsanlara yapılan fiili ihsan ise, Onlara destek olmak, işlerinde yardım etmek ve buna benzer şeylerle olur. Bir kimseye ne tür iyilik yaparsanız ona ihsanda bulmuş olursunuz. Mali yardım, sadaka, hibe benzeri yollarla yapılan yardım bunların her biri ihsandır. Kardeşinizi günah işlerken gördüğünüzde ona bunu açıklayıp onu o günahtan alıkoymanız da bir ihsandır. Hatta bu ihsanların en iyisidir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Zalim olsun, mazlum olsun her halkarda kardeşine yardım et buyurdu. Sabiler ey Allah'ın Resulü bu mazlumu anladık. Ama zalime nasıl yardım edelim dediler. Zalime yardım onu zulümden engellemenizdir buyurdu. Yani zulümden engellenmesi ona yapılan bir yardım ve iyiliktir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Yani zalimin zulmünden alıkoyma hadisi. Kısacası insanlarla muamele ederken Allah da ''İyilik yapanları sever'' ayeti aklımızdan çıkmamalı, elimizden geldiğince onlara iyilik yapmalıyız. Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine, nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe istiğfar ederler. Ayetteki fahişe yani kötülükten kasıt fahiş günahlar, zina etmek, içki içmek ve insan öldürmek gibi büyük günahlardır. Fahiş yani aşırı görülen her günah bu kelimenin kapsamına girer. Bunu sadece sanki zina işleyen hakkında kullanılır olmuşlardır. Mesela büyük günahları açıktan işleyen kimse, kadın ise fahişe, erkek ise fahiş manasında. Yani bu fahiş günahlar büyük günahların açıktan işlenmesidir. Kendilerine zulmettiklerinde ifadesinin manası ise küçük günahlar işlediklerinde demektir. Büyük günahlara dikkat ederseniz, yani bu ayet sanki bu ayrımada bir delil, Büyük günahlar, Allah Azze ve Celle'nin, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladığı büyük günahlar, kebair dediğimiz günahlara dikkat ederseniz, sadece Allah ile kul arasında değildir. Diğer kullarla da olan hukuk vardır. Mesela zinada var, başka insanların hakkına girmekte var. Hırsızlıkta var, adam öldürmekte var, savaştan kaçmakta var, anne babaya itaatsizlikte var. Bunların her biri yani kul hakkında içeren günahlardır. Hem Allah'ın hakkı hem kul hakkı. Nefsine zulmettiklerinde Yani bir kötülük yaptıklarında Yani faişe kelimesi geçiyor ayette Veya nefislerine zulmettiklerinde işte kişinin nefsine zulmetmesi de Sadece kendi nefsiyle Allah Azze ve Celle arasında kalan günahlardır Bunlar da küçük günahlar Allah'ı hatırlayıp Yani Allah'ın büyüklüğünü, cezasını, sonra rahmetini Tevbeyi kabul edişini Ve tevbe edenleri ödüllendirişini hatırlarlar Böylece onlar Allah'ı iki yönden hatırlar Birincisi, büyüklüğünü, yüceliğini, hükümranlığını hatırlayıp korkar, utanır ve Allah'tan bağışlanma dilerler. İkincisi, rahmetini ve tevbeyi kabul edişini hatırlayıp tevbeye yönelir ve Allah'tan mağfiret dilerler. Bu yüzden Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe istiğfar ederler buyurulmuştur. En güzel istiğfarlardan biri istiğfarın efendisi, Seydül İstiğfar denen şu istiğfardır. Allah'ım sen benim Rabbimsin, senden başka hak ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben de senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim ahitte ve sözdeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Yine günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Allah Teala bu ayette günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki buyurmuştur. Yani günahları Allah'tan başka kimse bağışlayamaz. Bütün insanlar bir araya gelseler, cinler ve melekler toplansalar ve tek bir günah affetmek isteseler yapamazlar. Çünkü günahları başlama etkisi ancak Allah'a aittir Biz ise ancak bizi ve bizden önce yaşamış bulunan tüm kardeşlerimizi başlamaz için Allah'a dua ederiz. Peki günahları bağışlamak elimizde midir? Bu ancak Allah'ın elindedir. Allah daha sonra bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler buyurmuştur. Yani isyan ve zulüm olduğunu bile bile yaptıkları günah ve zulümlere devam etmezler. Bu gösteriyor ki basit de olsa günah olduğunu bile bile bir günahta ısrar etmek büyük bir hadisedir. Onun için birçok alim küçük bir günahta ısrar etmenin onu büyük günaha dönüştürdüğü görüşündedirler. Günümüzde bazı cahillerin yaptıkları sakal kesmek bu türdendir. Onların sakallarını kestiklerini ve bunu devamlı yaptıklarını, bunu süs ve güzel bir görüntü için yaptıklarını görürsünüz. Oysa bu hakikatte çirkinlik ve lekedir. Çünkü isyandan doğan hiçbir şeyde hayır yoktur. O çirkin bir şeydir. Küçük de olsa bu günahlarda ısrar edenler yanlış yapıyorlar. Çünkü bu günahlar devamlı yapılınca Allah korusun büyük günahlara dönüşüyor. Çünkü insan bunu yaparken hiçbir rahatsızlık duymuyor. Her sabah işine veya pazara giderken aynaya bakar ve uzamış bir kıl görse hemen onu tıraş eder. Allah'tan af dileriz. Şüphesiz bu Nebi ve Vesselam'a karşı gelmektir. Ve bu günahtan dolayı şeytanın onu daha büyük ve daha tehlikeli günahlara sürüklemesinden korkulur. Allah Teala daha sonra şöyle buyuruyor. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Allah Azze ve Celle bizleri bu amelleri yapan kullarından eylesin ve mükafatımız da böyle kız. Bu konuda... 87. Beyaz Salim kitabının 87. hadisi olarak Ebu Uyrer radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatü vesam şu hadisini zikrediyor İmam Nebevi. Salih amelleri yapmakta acele edin. Zira ileride karanlık gecenin birbirini izleyen parçalar gibi bir takım fitneler vuku bulacak. O vakitte kişi mümin olarak sabahlar akşama kafir çıkar. Mümin olarak akşamlar sabaha kafir çıkar. Dünya malı karşılığında dinini satar. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Badiru, hadiste geçen, Badiru bil amal, e, acele edin demektir. Yani, salih amelleri işlemede acele davranın. Salih amelden kasıt da, insanın Allah rızası için ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uygun olarak yaptığı her ameldir. Dolayısıyla salih amel, iki şey üzerine bina edilmiş ameldir. Allah için yapılmış olması, ihlas ve yapılırken Resulüne uyulmaz. Allah'tan başka hak ilah olmadığı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Rasul olduğuna şahadetin pratiği işte budur. Demek ki ihlasla yapılmayan amel salih değildir. Bir kimse namaz kılsa fakat bunu insanlara gösteriş olarak yapsa, namazın tüm şartlarını, rükünlerini, vaciplerini, sünnetlerini yerine getirse ve namazı tadil erkana uyarak heda etse dahi bu namazı ondan kabul edilmez. Çünkü ameline şirk karıştırmıştır. Allah ise kendisiyle birlikte başkalarına ortak edildiği ameli kabul etmez. Ebu Rere radiyallahu anhten gelen rivayete göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah azze ve celle buyurdu ki ben ortak koşulmaktan en mustağni yani en ihtiyaçsız kimseyim. Yani bir kimse beni bir şeyle başkalarıyla ortak yaparsa ben onun bu ortak yapmasından tamamen uzağım buna hiçbir ihtiyacım yok. Her kim bir amel işler ve ona benimle birlikte başka birinin rızasını da katarsa onu şirkiyle baş başa bırakırım. Bunu da müslim rivayet ediyor. Yine bir kimse amelinde ihlaslı olur fakat o amel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bir amel olmayıp kendisinin ürettiği bir bid'at olursa bu da ondan kabul edilmez. Onu ihlasla yapsa, huşusundan ağlasa bile bu ona bir fayda vermez. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bid'ati sapıklık diye nitelemiş ve şöyle buyurmuştur. Dinde sonradan çıkan her şey bid'attır ve her bid'atte sapıklıktır. Ebu Davud, Tirmizi İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın salih amellerde acele edin buyrunda geçen salih amelden kasıt, sırf Allah için şeriata uygun, sünnete uygun ve doğru biçimde yapılan her ameldir. Salih amel budur. Daha sonra, zira ileride karanlık gecenin parçaları gibi fitneler meydana gelecek buyurmuştur. Yani Allah korusun, Aydınlığın hiç görülemediği zifir, karanlıklar gibi fitneler meydana gelecek. İnsanlar nereye gideceklerini, çıkış yerinin neresi olduğunu bilemeyecek, şaşkın bir halde olacaklar. Allah'tan beni ve sizi bu fitneden korumasını dilerim. Fitnelerin, yani yoldan çıkarıcıların bazıları şüphe kaynaklı, bazıları şehvet kaynaklı olurlar. Şüphe kaynaklı fitneler cehalete dayalı fitnelerdir. Allah'ın dininde bulunmayıp bidat elinin türettiği inançlar, sözler ve fiiller bu türden fitnelerdir. Çünkü insan Allah korusun bu şüphelerin fitnesine kapılabilir ve yoldan sapabilir. Yakini yani kesin imana sahip kimselerin kalbinde net, sapıkların nazarında ise şüpheli olan muamelattaki şüpheli uslarda bu türden fitnelerdir. Zira bu tür insanların haram olduğu belli olan alışverişler yaptıklarını görürsünüz. Haramlı bellidir fakat Allah'tan selamet dileriz. Kalbini kaplayan günah lekelerinden dolayı durum gözünde karmaşıklaşmış, yaptığı kendisine güzel gözükmüş ve onu güzel zannetmiştir. Nitekim Allah bunlar hakkında şöyle buyuruyor. De ki, size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? Bunlar, iyi işler yaptıklarını zannettikleri halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Keyf 103-104. Ayet İşte en çok zarara uğrayacak olanlar bunlardır. Şehvet kaynaklı fitne ise şudur. Mesela insan bir şeyin haram olduğunu bilir, ancak nefsi onu o harama çağırdığından dolayı aldırış etmeyip onu işler. Bir şeyin de farz olduğunu bilir, fakat nefsi onu tembelliğe çağırır da yerine getirmez. Şehvet şehret kaynaklı fitne de işte budur. Yani irade fitnesidir. Bunların fitnece en büyüklerinin ikisi zina ve eşcinsellik fitnesidir. Bunlar ümmete en zararlı şeylerdendir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ardında erkeklere kadınlar kadar zararlı bir fitne, bir imtihan bırakmadım buyurmuş. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bir hadiste de kadınlardan sakınınız zira İsrailoğullarının ilk fitnesi yani yoldan çıkmaları kadınlar sebebiyle olmuştu buyurmuştur. Bundan Müslim rivayet eder. Günümüzde toplumumuzu Allah korusun hileli yollarla bu rezalete çağıran kimseler vardır. Söyledikleriyle hiç alakası olmayan ancak kadının hayasının kırılması, evinden çıkarak erkeklere karışması, böylece bundan şer ve belaların meydana gelmesi gibi kendi hedeflerine ulaştıran bir takım söylemlerle insanları aldatıyorlar. Allah'tan tuzaklarını başlarına geçirmesini, onları bu ülkelerde şerre ve fesada sebep olacak her türlü işlerden engellemeler için yöneticileri onlara musallat etmesini dileriz. Allah'tan yöneticilerimizi, kendilerini hayra yöneltecek ve teşvik edecek salih danışmanlar ve yardımcılar edinmeye muvaffak kılmasını dileriz. İsrailoğullarının fitnesi ve yoldan sapması kadınlar sebebiyle olmuştur. Bu en büyük fitnedir. Günümüzde kadının saygınlığını yok etmek, onu sadece görüntüsü olan bir robot gibi yapmak, fasıkların ve alçak insanların her an ve her vakit yüzüne bakarak zevklenecekleri salk bir şehvet ve zevk aracı kılmak için türlü entrikalar çeviren insanlar vardır. Ancak Allah'ın kudretiyle Müslümanların duası onları kuşatacak, onları rezil ve mağlup bir şekilde geri adım attıracak. Müslüman kadın, tüm İslam ülkelerinde kadınlar Allah'ın onlar için belirlediği gibi saygın ve masum olacaklardır. Korunmuş yani masum olacaklardır. Kısacası Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizleri insanı sabah mümin iken akşama kafir olarak çıkaran, bir günde İslam'dan çıkarıp dinden, imandan eden zifiri karanlık misali fitnelere karşı uyarmıştır. Peki bu niye ve nasıl olur? O dinini az bir dünyalık karşılığında satar. Dünyalık deyince sadece mal mülk aklınıza gelmesin. Dünyada istifade edilen şöhret, makam, kadın gibi her şey ve dünyadaki her zevk aracı da geçici dünyalıktır. allah Teala Nisa 94. ayetinde şöyle buyuruyor mealen. Dünya hayatının geçici menfaatine göz dikiyorsunuz. Oysa Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Demek ki dünyadaki her şey dünya metaıdır, dünyalıktır. İşte mümin olarak sabahlayıp akşama kafir çıkanlar veya mümin olarak akşamlayıp sabaha kafir çıkanların hepsi dinlerini az bir dünyalık menfaat karşında satarlar. Allah bizi ve sizi bu fitnelerden korusun. Fitnelerden daima Allah'a sığınmak gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize yaptığı şu nasihat ne kadar da güzeldir. Sizden birisi teşeğüde yani son teşeğüde oturunca dört şeyden Allah'a sığınsın. Ve şöyle desin, Allah'ın cehennem azabından, kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnelerinden ve Mesih Deccal'in fitnesinden sana, sana sığınırım. Bunu müslim rivayet eder. Allah Azze ve Celle... Hepimizi kelime-i tevhid üzerinde ve bunun gerekleri üzerinde sebat ettirsin. Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki derste 88 no'lu hadisle aynı babdan devam edeceğiz. Bugünlük burada bırakalım inşallah. Subhaneke ve bihamdik ve eşhadü en la ilahe illan ve estağfurke ve